Şam efendim Şam efendim Türkiye radyoda Türkiye radyoda Feruşanefe Ömer Pekin'le hurafe avcılığı hurafe avcılığı hurafe avcılığı Ömer Pekin'le hurafe avcılığı Delo dünyanılar Ömer Pekin'le hurafe avcılığına hoş geldiniz Bugüne kadar aydınlattığı hurafelerle insanların gönlüne taht kuran, hurafelerin dibine kibrit suyu döken ki dibine kibrit suyu dökmek lafı bunu da bir ara araştıralım. Ömer Pekinli huraf bu gücünü siz saygıdeğer dinleyicilerinden alıyor değerli dinleyenler ve dinleyenler huraf tüm hızıyla sürüyor. Buradaki tüm hızından kastım nedir ben de bilmiyorum. Neyin hızı yani montajdaki suratten mi bahsediyorum ben de inanın tam olarak bilemiyorum gerçekten. Demiş bulundum zaten neyse bugün arkadaşlar değerli dinleyenler insanlık tarihinin varoluşundan beri zannediyorum kafasını yukarı kaldıran herkesin aklına gelmiş gelmekle de kalmamış takılmış bir daha da kurtulamamış bir soruyla karşınızdayız. Evet hurafemiz uzayda hayat var ya da yok yani uzayda hayat var mı uzaylılar var mı? <gülüyor> Değerli dinleyenler aslında bu bir hurafe değil bir soru. Ama bu soruya verilen cevapların hepsi tamamen hurafe olmuş durumda. Mustafa Topaloğlu başta olmak üzere NASA'nın ve Rus bilimcilerinin bu konu hakkında görüşleri var. Bununla alakalı bir sürü film bile yapıldı. Uzaylı diye bir ton ucube yaratık bize tanıtıldı duruldu. Uzaylıları hep çirkin olarak gösterdiler. Ne yani yakışıklı ya da güzel uzaylı olamaz mı? Ayrıca onlara uzaylı diyoruz tamam da mesela Mars'ta yaşayan biri içinde biz uzaylı olmuyor muyuz? Yani uzaylı kimdir, kime uzaylı denir? Bunun yanında uzaylılar neden hep Aksaraylı vatandaşlara görülür? Eğer öyleyse uzaylıları uzayda aramaya gerek yok. Aksaray'a termal kameralar koyalım, sorunu kökten halledelim. İşte, işte tüm bunlar birer bu Evet çok konuştu biliyorum farkındayım ama konu açmak için bunları söylemem gerekiyordu. Ne tuhaf, şimdi de konuyu kaptamıyorum. E, o zaman bir teaser girelim arkadaşlar. Evet dinleyenler bugün bu programda Ömer Pekin uzayda hayat olup olmadığını bütün insanlık için ispatlayıp kendisi için küçük ama insanlık için büyük bir adım atmış olacak. Ama öncesi her zaman olduğu gibi söz yine halkımızda. Aa! Beyefendi e, merhabalar uzaylılar var mı acaba? Nerede? E, merhaba beyefendi e, uzaylılar var mı acaba? Merhabalar ne, nerede var mı? Uzayda tabi nerede olacak? Uzayda yaşayanlara uzaylı mı deniyor? Ya bunu mu kastediyorsun? Hayır efendim, uzayda yaşayan var mı? Onu diyorum ne karıştırıyorsunuz? Ya işte onlara uzaylı demiyor mu işte? Evet. E tamam, dünya da uzayda. O zaman demek ki biz de uzaylıyız. O zaman demek ki uzaylılar var. <gülüyor> e, hanımefendi hanımefendi. Ay hafendi, ay, hafendi, hafendi, hafendi. ay, yay, ay senden bıktım ben, al sana çatma. Efendi e, uzayda birilerinin yaşadığına inanıyor musunuz? Vallahi inanmak e, yapmanın yarısıdır yani. Yani? Yani, inanıyorsak yapabiliriz de diyorum yani. E, neyi yapabiliriz hanımefendi? E neyi yapmak istiyorsanız. Ya hanımefendi ablacığım ya niye neyi beni niye yürüyorsun ya? Ya mevzul uzayda hayat var mıdır yok mudur? Buna cevap verir siz hükümet. E uzayda hayat olsa olur hanım? Nasıl yani? E şimdi diyelim ki var. Evet. E ve de akrabalar var. Var. E eş dost nasıl gideceğiz bunca yılı canım? Yani ben Mars'ta bir akraba mı olsun istemem yani çok zor. Yani ne ile nasıl gideceksin zor yani bilmiyorum. <gülüyor> Evet dinleyenler. Gördüğünüz üzere halkın bu konudaki görüşleri oldukça farklı ve kafası karışık durumda. Biz de çözüm için buradayız. Bugün tarihi bir gün değerli dinleyenler. Çoğunluğu Aksaray iş adamlarından oluşan bir heyet tarafından finanse edilen e, Persat uzay gemisi bugün havalanacak e, biraz sonra. Peki ne yapacağız? Mars üzerinde pamuk içerisinde fasulye yetiştirme şeklinde bir deneyimiz var değerli dinleyenler. Ve eğer uzayda gerçekten hayat varsa bu çok kısa bir süre sonra ortaya çıkacak. Nasıl mı? Nasıl mı? Fasulyenin çimlenmesiyle tabii ki. Eğer fasulyemiz çimlenmiş olarak uzaydan dönerse... ...uzayda hayat olduğuna ve bütün o izlediğimiz filmlerin... ...gerçek olduğuna inanabiliriz artık. Ama aksi durumda ne olur bilemiyoruz. Şimdi fırlatma için geri sayım başladı. <gülüyor> Değerli dinleyenler, diyeceksiniz ki neden fasulye? Çünkü biz uzaya canlı gönderilmesine karşıyız. Ancak fasulye gönderebiliyoruz değerli dinleyenler. Birazdan fasulyeden haber almaya başlayacağız uzaya gönderdiğimiz değerli dinleyenler. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Değerli dinleyenler, fasulyeden ses yok, seda yok. Tabii ki olmaz. E, ...fasulye e, nasıl korusun diyoruz, e, yanına konuşacak birini e, koymadık, bunu nasıl akıl edemedik hayret... ...ama her şeyi e, ben sürecek değilim, yani her şeyi de ben mi düşüneyim e, e, diyoruz değerli dinleyenler. E, değerli dinleyenler, neyse ki uzay gemisini bumerang şeklinde yaptık da... E, ...hedefe varmazsa kendiliğinden e, geri dönecek, fasulyemiz boşa gitmemiş olacak değerli dinleyenler. Değerli dinleyenler tabi uzayda hayat olup olmadığı bu kadar kolay anlaşılacak bir şey değil. Ee, bir fasulyenin ne kadar zamanda çimlendiği de malum. He. Hadi Mars'a git gel nereden baksan iki sene sürer. O yüzden sonucu da iki sene sonra ancak e, alabiliriz size de verebiliriz değerli dinleyenler. İlk defa sorunu e, ertelemek zorunda kaldık. E, bu da işimizin cilvesi. Hraf e, e, bazen e, aydınlatamada e, biliyor değerli <gülüyor> <gülüyor> Verişen efendim şimdilik bu kadar perişan adam her bütün saatlerde yanlış ya, bu an, ya dünya aracılığa bu Yazar Burak Tarık Ömer bu Pekin bu oynayanlar bu Ömer bu Pekin bu Mustafa bu Sarıtaş Yağmur Dilara bu Pekin bu Teknik bu Yapım bu. ben Ömer Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler